Aşhed a La ilahe illallah, Ve aşhed ana Muhammedan, abdhu ve Rasuluh. Ama بعد. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Rabbim meclisimizi hayırlı ve bereketle ilesin. Melekler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde geçtiği üzere bu meclisimiz üzerine rahmet kanatlarını gersin. Bu hafta toplamda genelde 7 veya 8. haftamız kardeşler. Yeni katılan kardeşler için kısa bir tanıtım yapalım. Tersimizle alakalı. İlk haftalarda daha doğrusu şöyle giriş yapalım. Bir kitap belirledik. Devam edeceğimiz kitap, devam ettiğimiz kitap daha doğrusu. Mahmut Tafan'ın yeni hadis usulü olarak Türkçe'ye tercüme edilen eseri. Biz bu kitaba başlamadan yaklaşık bir 4-5 hafta hadis tarihi ile alakalı ve hadis eserleri ile alakalı bir hazırlık safhası yaptık. Yaklaşık bir 5 hafta veya 6 hafta sürdü. Bu yaptığımız 5-6 haftalık derslerin birikimini ölçmek için bu arada sınav yaptık. Test usulü. Allah'ın takdiri ile bu hafta üçüncü haftamız, geçtiğimiz iki haftada kitaba başladık. İlk konular çok zor konular değil, telafisi mümkün olmayan konular değil. Bu yüzden geçen hafta duyurmak istedim, hani önceden görmeyip, ama dersimize de katılmak isteyen olur mu diye geçen hafta bir misafir uygulaması yapmak istedim. Geçen hafta kimse ya görmedi ya görenler e, dikkatini çekmedi. Herhangi bir talep olmadı. Yalnız dersten sonra birkaç talep gelmişti. Buna istinaden bunu bu hafta da duyurmayı uygun gördüm. Ola ki dikkat çeker, ilgi çeker. Ve derslerimize bu haftadan sonra katılmak isteyen kardeşlerimiz olur. Biz dersimizin daha ilk haftasında yani ilk dersimizde bir şeyin üzerinde özellikle durduk kardeşler. Bunu gerek yazılı olarak gerek dersimizde sözlü olarak ifade ettik. Bu kardeşiniz de hadis alimi değil. Hadisle iştigali sadece bir öğrenci seviyesinde. Bu dersimizden maksadımız asla böyle hadis alimi yetiştirmek gibi bir maksat ile çıkmadık bu yola. Bu dersi tertip etmekteki tek maksadımız günümüzde hadis ilmine karşı tabiri caizse Hunharca yürütülen bir savaş var. Bu insaf sahiplerinin, akıl sahiplerinin malumu olan bir durum. Bu savaşta zayıf da olsa, yani hiç kalkansız çıkmaktansa, şöyle iyi kötü bir kalkan edinebilirsek kendimize veya buna vesile olabilirsek, bu bizim için Rabbimize bir hamt vesilesi olur. Bir şükür vesilesi olur. Amacımız hadis ilmine karşı en azından edep sahibi olabilmeyi öğretebilmek kardeşler. Yani bu ilim gerçekten itiraf etmek gerekir ki çok çok zor bir ilim. Yüzlerce binlerce ıslah var. Bu ıslahları öğrenmek, aralarındaki bağlantıları bilmek, çözümlemek gerçekten insan idrakini, insan beynini kimi zaman oluyor ki çok zorluyor. Bu anlamda bunların hepsini zaten öğreneceğiz diye de bir şey yok. Ancak böylesi değerli bir ilim, böylesi ince kıstaslara sahip bir ilim hakkında en azından bazı cahiller gibi cüretkârca konuşmaktan kendimizi ve sizlerin de böyle cüretkârca konuşmalarda bulunmanızı acizane önleyebilir isem bu benim için büyük bir kazanım olacak. Yani burada bir sene boyunca ders yapmamız hadis usulüne dair hiçbir şey öğrenmesek dahi en azından Elimizi, başımızı ellerimiz arasına aldığımızda bu ilim gerçekten çok ince kıstaslara, zor şartlara sahip bir ilim. Ve bu şartlar, bu şartlara ittiba, bu şartlara uymak herkesin harcı değil. Ben biraz haddimi bileyim. Çünkü ilmin en büyük kazanımı kişiye had öğretmesidir kardeşler. Hani bir söz vardır hepiniz duymuşsunuzdur. Öğrendikçe cehaletim artıyor diye güzel bir söz vardır. İnsan gerçekten öğrendikçe hiç bilmediğinin farkına varıyor. Kazanım olarak aslında yeterli. Berhasıl kardeşler, evet kızım geldi kardeşlerim, geçen iki haftada kitabımıza başladık. Bu haftada kardeşler, özetle geçeceğiz yeni katılan kardeşler için kitabımızda zaten PDF'sini paylaştık veya elinde olan varsa oradan takip edebilir. Kitabın ilk konusu hadis usulü ilminin doğuşu ve tarihi gelişimiydi. Daha sonra hadis usulü sahasında telif edilen en meşhur eserler ve öncelikli tariflere değindik ilk hafta. Geçen hafta da haber bahsine geçtik kardeşler. Yani hadis diğer bir ifadeyle bunlardan bize ulaşması açısından haberin kısımlarına değindik. Bize nasıl ulaştı? Bunu ikiye ayırdık, mütevatır ve ahad olarak. Hadis usulünün yani dirayetul hadis ilminin mütevatır hadisle ilgilenmediğini. Çünkü mütevatır hadisin zaten Yakîni bilgi ifade ettiğini, tabi mütevatir hadis ne demek bunu da merak edenlerimiz mutlaka çıkar aramızdan. Şu an ayrıntısına giremeyeceğim ne yazık ki. Şöyle üstünden kabaca geçmekle iknafı edeceğiz. Ve hadis usulü ilminin ahad denilen haberlerle ilgili bir ilim olduğunu, Ahad haberin tanımını hangi çeşitlere ayrıldığını ve bugün birçoklarınca bu haberi vahittir, bu ahad haberdir, delil olamaz gibi sözlerle aslında nelerin kastedildiğini. Hadis usulü ilminde haber ahad denince bir kişinin bir kişiden yap, yaptığı rivayet olmadığını, bilakis bunun birçok çeşidi olduğunu, mütevatir hadis şartını taşımayan her haberin ahad haber olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Ve işte çeşitlerinden meşhur aziz ve garib hadis. Bunlar üzerinde durmuştuk. Bugün haberi vahid olarak hadise akıllarınca Delil olamaz diyenler Diyenlerin Kastettiklerinin aslında Garip hadisler olduğunu Garip hadislerin de Meşhur ve aziz Hadisler gibi sahihi Ve hasen olabildiği gibi Zayıfı ve uydurması Olabileceğini de bahsetmiştik Ve bu haftaya Gelelim kardeşler Dersimizin 20 dakikası bu açıklamayla Gitti Önceden beri Dersimize katılan kardeşler umarım sıkılmamışlardır, haklarını helal etsinler. Onlar için de bir kısa tekrar oldu. Umarım faydalı olur. Bu açıklamalar özellikle bugün ilk defa dersimize katılan kardeşler içinde. Ve bugünkü ekranlarımızda da gördüğümüz gibi bugünkü dersimizin konusu kuvvet ve zayıflık açısından Ahat Haber'in kısımları. Geçen hafta neydi? Bize ulaşması açısından ele almıştık. Bu haftadan itibaren artık ne kadar sürer allah Alem? Kuvvet ve zayıflık açısından kısımlarına geçeceğiz kardeşler. Başlığımızı bu şekilde atabiliriz not tutan kardeşlerimiz için. Değerli kardeşler, Ahad Haber. Biliyorsunuz üç kısımdan oluşuyordu. Meşhur, Aziz ve Garip olmak üzere bu üç kısımdan oluşan ahat haber kuvvetlik ve zayıflılık açısından da iki kısma ayrılıyor birincisi kitabımızda gördüğümüz a olarak verdiği makbul haber ikincisi yani b merdut haber kardeşler bu kelimelerin tanımlara üstünde çok fazla durmaya gerek yok aslında. Çünkü Türkçe'de de kullandığımız makbul ve merdut yani kabul edilen ve reddedilen haber anlamında. Burayı bu şekilde geçip direkt makbul haber başlığına geliyoruz kardeşler. Ve makbul haberin kısımları diyelim başlık olarak. Makbul haber de kardeşler yine iki kısmı ayrılıyor. Yani kabul edilen haberler. dinde hujjet olabilecek, delil olarak kullanılabilecek ve amel edilebilecek kabul makbulden kastımız bu. Dinde hujjet ve delil olabilecek ve amel gerektiren haber demek makbul haber, kabul edilen haber. Bu haber, böyle haber arkadaşlar iki çeşittir. Birincisi sahih geçen hafta üzerinde kısaca durmuştuk zaten birkaç cümleyle. İkincisi hasen yani sahih hadis veya sahih haber ve ikincisi hasen hadis ve hasen haber. Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Sahih lizatihi ve sahih lidayrihi, hasen li zatihi ve hasen lidayrihim. Bunlar üzerinde de kısaca durmuştuk kardeşler. Malumunuz hasen lizatihi bizzat Lazatihi'den anlayacağımız gibi, bizzat kendinden sahih olan hadise verilen bir isim, bir ıslah, yani bir hadis, bir rivayet sahih hadis şartlarını taşıyor ise ki bu şartlara değineceğiz inşallah. Bu şartları taşıyor ise bu hadise sahih hadis denir. Yani sahih lizzatihi hadis denir. Sahi hadis yanı olarak kullanıldığında Genelde bu kastedilir. Yani li zatihi olanı kastedilir. Bir de li var kardeşler. Li ise normalde bir rivayet var, bir isnat var elimizde. Bu isnat aslında hasen bir isnat. Yani sahih hadis şartlarına ulaşamamış kuvvette. Makbul ama sahih kadar kuvvetli değil. Hasen hadis diyoruz böylesine. Asan hadis iken misal veriyorum. Örneklerle daha iyi anlaşılabilir. Mesela bir rivayet olsun. Şu koltuk beyazdır gibi veya beyaz koltuk işte ne diyelim? Temiz olur. Böyle bir rivayet ele alalım. Bu rivayeti bu haberi rivayet eden raviler Sahih hadis olma şartına erişemeyen raviler, yani 5 kişilik bir, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşana kadar arada 5 kişilik bir senet var ise, bu 5 kişiden 4'ü sahih hadis şartına uygun bir ravi olsa da biri mesela adalet ya da zaptında hafif bir kusuru var ise bu rivayete hasen haber diyoruz işte bu rivayetin isnadında kimler olsun Bilal, Ahmet, Mehmet olsun. üç kişi. Ancak bu haber başka bir yoldan, başka bir tarikten, başka bir senetten desteği bulunuyor. Araştırılınca bakılıyor ki Bilal, Ahmet ve Mehmet'ten başka bu hadisi Hasan Hüseyin ve Ömer de rivayet etmiş. İşte bu hadis yani bu senet daha doğrusu önceki Bilal Ahmet Mehmet senedinin destekleyicisi oluyor. Şahidi oluyor. Ona kuvvet kazandırıyor. İşte böyle kuvvet kazanıp da sahih hadis seviyesine çıkanlara kendinden sahih olanlardan ayırmak için Sahih li gayrihi demiş alimlerimiz. Böyle bir ıstırah koymuş. İncelikleri umarım vurgu üzerinde her seferinde vurgu yapmaya gerek görmüyorum. İnceliklerin ne kadar hangi seviyeye vardığını umarım e, düşünebiliyor, akledebiliyorsunuzdur. Hasen li zatihi ve hasen li gayrihi de buna benzer kardeşler. Hasen li zatihi bizzat kendinden hasen olan hadis veya senet. Le olanı ise aslında zayıf olan bir senet var elimizde. Zayıf bir hadis. Ancak deminki örneğimizde olduğu gibi mütabat cinsinden başka bir senet daha bulunuyor. Şahidi bulunuyor. Bunu destekliyor, kuvvetlendiriyor. İşte böylesi bir senet de, böylesi bir hadis de daha doğrusu hasen le gayrihi seviyesine çıkıp Makbul bir hadis halini alıyor. Bunların açıklamasından sonra değerli kardeşler, Gelelim sahih hadisin tam olarak ne olduğunu daha detaylı bir şekilde görmeye. Kitabımızda da anlatıldığı gibi kardeşler, Sahih hadisin ıstıdahi anlamı, yani terim anlamı adalet ve zapt sahibi ravilerin kendileri gibi yine adalet ve zapt sahibi ravilerden başından sonuna kadar muttasıl bir senet ile şaz ve illet olmaksızın rivayet ettikleri hadise sahih hadis denmek. Şimdi burada beş tane şart var. Bir, ravilerin adalet ve zapt sahibi olmaları. İki, senette senedin muttasıl olması. Üç, hadisin şaz olmaması. Dört, hadisin illetli olmaması. Bir ve ikiyi tek başlıkta adalet ve zapt olarak geçtik. Bunların açıklamasına gelelim şimdi. Kitabımızın devam ettiği şekilde. Bir senedin muttasıl olması ne demek? Kardeşler, ittisal bir zincir düşünün. Birbirine geçmiş. Bir zincir düşünün. İşte bu zincir muttasıldır. Yani herhangi bir kopukluğu yok ise, böylesi bir zincir muttasıldır. İttisal sahibi bir zincirdir. Bunun gibi şayet bir hadisin senedinde yer alan raviler arasında bir kopukluk bulunmuyor ise ki kopukluk nasıl olur? Buna da şöyle basit bir örnekle değinelim. Misalen ben dedemi görmedim. Dedem 82'de vefat etmiş. Ben 84'te doğdum. Ben dedemden bir haber rivayet ediyorum. Ama bu rivayeti dedemi görmediğim halde yapmam mümkün mü? Değil. Arada ya babam olması lazım, ya amcamdan duymuş olmam lazım, ya annemden duymuş olmam lazım. Dedemden duyma... Yok kardeşim, Hasan hadiste değiliz şu an, sahih hadisteyiz. Yani dedemden duyma ihtimalim yok. İşte, şöyle bir senet düşünelim. Çocuğum benden, işte çocuğumun adı atalım, Ahmet olsun. Ahmet Bilal'den, Bilal dedesi İbrahim'den şöyle bir rivayet etti. Falan falan falan, çok önemli değil. İşte böylesi bir rivayet kardeşler, senedi kopuk bir rivayettir. muttasıl değildir. Böylesi rivayet munkatıdır, inkıta vardır böylesi senette. Neden? Çünkü Bilal, dedesi İbrahim'e ulaşamamıştır. Dedesinden duyma ihtimali yoktur. İşte böylesi bir hadis, makbul bir hadis olmaz kardeşler. Senedinde kopukluk olan bir hadis makbul bir hadis olmaz. Ayrıntısı var. Ayrıntısına zamanı gelince değineceğiz. Şimdilik bu kadarını bilmemiz yeterli. İşte birinci şart ne? Tekrar dönelim konumuza. Senedin muttasıl olacak. Yani böyle bir kopukluk olmayacak. Ahmet Bilal'den, Bilal babasından, babası da babasından mesela. Bu şekilde bir rivayet olacak. Arada bir kopukluk olmayacak. Görüştükleri biliniyor olacak. İkinci şart neydi? Ravilerin adaletli olması. Adalet sahibi olması. Yani adil olmaları. Bu ne demek peki kardeşler? Bu da her ravinin bir zaten Müslüman olması olmazsa olmaz. uçağına ermiş olacak, akıllı olacak, bilinen akli bir hastalığı olmayacak, fasık ve kişiliksiz, mürivetsiz olmayacak arkadaşlar. Yani fasık dahi olmayacak. Öyle ki hadis alimlerimiz Allah hepsinden razı olsun, hadis almaya gittikleri kişilerin uzaktan misalen bir tanesi hadis rivayet eden birinden hadis almak için gittiğinde onun sokağa tükürdüğünü görüyor ve böylesi kişiden hadis alınmaz deyip hadis almıyor. Onca yolu tepmesine rağmen o kişiden hadis almıyor mesela. Neden? Yola tükürdüğü. Hoş bir amel değil. Toplum nezdinde mürüvvete ters bir amel. Kişiliksizlerin yapabileceği bir amel. Bu yüzden bu raviyi adalet yönünden cerh edip o raviyeyi hadisini almıyor. O raviden hadis almıyor. Veya başka bir örnek yine bir alim bir raviden işte sorup soruşturuyor, evi, evini öğreniyor. Evinin kapısının önüne gidip tam kapıyı çalacakken içeriden tambur sesi geliyor. Yani müzik sesi diyelim. Daha kapıyı çalmadan geri dönüp memleketine dönüyor kardeşler. O kişiden daha hadis salınmıyor mesela. Neden? Fısk bir amel işliyor çünkü. Bunun gibi bu türlü vasıflara sahip olmayacak. Üçüncüsü, zapt sahibi olması. Zapt sahibi olması ise kardeşler, ravi'nin hafızasında herhangi bir kusuru olmaması demek. Hafızasının çok güçlü olması demek. Ya da en azından yazı ile kaydediyorsa, çok çok dikkatli kaydedip, Rivayet etmesi demek. Yani en mükemmel anlamda, artık bunun e, üst derecesini her biriniz tahayyül edin. En mükemmel anlamda aldığı rivayetleri noktasına virgülüne kadar tabiri caizse, rivayet edip, şey e, zapt edip rivayet ediyor ise bu kişiler de zapt sahibi, kabul edilmişlerdir. Ama asıl kastedilen hafızasıdır kardeşler. Yani misal verelim bir ravi çok kuvvetli adil bir ravi olabilir gençliğinde. Öyle raviler var ki e, tabakat kitaplarını okuduğumuzda bunların birçok örneğine rastlamamız mümkün. Öyle raviler var ki Gençliklerinde çok adalet ve zapt sıfatlarına tam olarak haiz olmalarına rağmen mesela yaşlılıklarında belli bir yaştan sonra unutkanlık yaşlılığın verdiği doğal şeylerden rahatsızlıklardan olmak üzere unutkanlık, bunaklık gibi haller onda görülmeye başlanınca mesela o kişinin o yaşına kadar olan rivayetleri tespit edilip o kişi o yaşına kadar adil kabul ediliyor. O yaşına kadar olan rivayetleri kabul ediliyor. O yaşından sonraki rivayetleri reddediliyor. Alınmıyor, kabul edilmiyor. İşte dersimiz, saatimiz, vaktimiz yeterli gelirse İmam Hakim'in El Müstedrek adlı eserini işleyeceğiz. İlaki sayfelerde kısaca değineceğiz. Burayı Aklımızda tutalım. Burayla bağlantılı İmam Hakim'in tesahülüne bir örnek vereceğiz. Burayla alakalı olacak. Dördüncü olarak kardeşler hadisin şaz olmaması. Şaz, Ş-A-Z iki Z'li veya tek Z'li Türkçe'de nasıl yazılırsa artık. Bu da şu demek kardeşler. Bir ravi Güvenilir bir ravi. Ahmet isimdeki ravi, adalet ve zapt sıfatlarına sahip bir ravi. Ama bir de Mehmet isminde bir ravi var ki, o kişiden işte takva yönüyle, yani üstün velhasın o kişiden daha üstün. Ahmet her ne kadar adalet ve zapt sıfatlarına sahip ise de, ise de, Mehmet ondan daha üstün, daha muttaki. Daha abit mesela. Daha iyi tanınıyor. Şaz rivayet kardeşler. Ahmet ve Mehmet'i bu şekilde tanıyalım. Mesela Ahmet bir rivayette bulundu. Beyaz koltuk güzeldir diye. Az önceki şeyimizden yola çıkarak. Mehmet de Beyaz koltuk pek güzel değildir diye bir rivayette bulundu mesela. Ne oldu? Bu iki rivayet çatıştı kardeşler. Bir ihtilaf var bu rivayetler arasında. Ahmet adil olmasına rağmen Mehmet ondan daha adil ve zabıt, adalet ve zabıt sıfatları konusunda daha üstün. İşte, Mehmet'in rivayeti, beyaz koltuk pek güzel değildir rivayeti kabul edilir ve diğer rivayet şaz rivayet olarak kabul edilir kardeşler. İnşallah anlatabildik, İnşallah anlayabildik. İşte böylesi rivayet şaz bir rivayettir. Bu sorun da olmayacak sahih hadiste. Dördüncü şartımız, kıstasımız buydu. Tekrar başka bir örnek üzerinden açıklamam isteniyor mu? Anlaşıldı mı? Şans biraz e, sorunlu olabilir. Anlaşılmıyor olabilir. Ben örnekler, gündelik örneklerle gitmeye çalışıyorum ama. Evet, başka bir örnek üzerinden tekrar etmeye çalışalım kardeşler. Yine hadisle alakası olmayan herhangi bir sözle vereceğiz tabi örneğimizi. ileride bir bardağı gösterdi Ahmet. Yine Ahmet ve Mehmet üzerinden gidelim. Ahmet'i ve Mehmet'i tanıdık. Ahmet dedi ki şu bardak gridir. Masanın üstündeki bardak gridir mesela. Böyle bir rivayet geldi bize. Mehmet'ten gelen rivayette de yine o aynı masanın üstündeki bardağın gri değil de yeşil olduğu şeklinde bir rivayet geldi. Bir ihtilaf var bu iki rivayet arasında. Bu iki ravi de güvenilir, cerh edilmemiş raviler, tadil edilmiş raviler. İşte böylesi durumlarda kardeşler Mehmet'in rivayeti kabul edilir. Ahmet'in rivayeti şaz bir rivayet olarak kabul edilerek reddedilir. Bu şaz bir rivayet kabul edilir. Sahih her ne kadar ravisi, bakın her ne kadar ravisi adalet ve zapt sıfatlarına sahip ise de bu rivayeti kabul edilmez ve buna şaz rivayet denir. Tamam mı? Başka bir örnekle açıklamaya çalışalım mı? İnşallah tamamdır. Cevap gelmedi kardeşler. Vaktimiz de kısıtlı zaten. Ve beşincisi, hadisin illetli olmaması kardeşler. Beşinci şartımız da bu. Bir hadisin sahih olabilmesi, bir haberin sahih olabilmesinin son şartı, o haberin, o hadisin illetli olmaması. Kardeşler, hadiste illet ilalul hadis yani ilmi tabiri budur. Başlı başına bir ilimdir. Hani ilk dersimizde dediydik ya. Hadis usulü bir ilim değildir kardeşler. İçerisinde başlı başına ilim olan birçok ilmi barındıran bir çatıdır hadis usulü. Yani burada gördüğümüz başlıkların hepsi birçoğu veya başlı başına bir ilimdir. Ayrıca tedris edilmesi gerekir. İlelül Hadis kardeşler hadis ilminin en zor meselelerinden addedilmiş kabul edilmiştir. Hadiste illet her alimin dahi tespit edemediği bir sorundur. Bu ise bir Hadis görünüşte hiçbir sıkıntısı yok gibi görünüyor olsa da o hadiste bir kusurun olması demek kardeşler. Hadisin illetli olması demek. Hadisin kelime üzerinden de gideceğimiz gibi illet sahibi, kusurlu olması demek kardeşler. Her ne kadar zahiren böylesi bir hadis Kusursuz gözükse de bu hadisin sıhhatini etkileyen gizli bir kusur var, varsa o hadiste sahih kabul edilemez kardeşler. Bunun tespiti de dediğimiz gibi bırakın bizler gibileri her alimin dahi tespit edemediği kusurlar vardır kardeşler. Ne olabilir mesela? Yani allah Alem diyerek şöyle bir örnek verebiliriz mesela kardeşler. Ee, öyle alimler var ki veya öyle raviler var ki hadis ilminde isimleri aynı, baba adları aynı, künyeleri aynı, yaşadıkları belde aynı mesela. Böylesi benzeşen raviler var. İşte bu ravilerden biri, Adalet ve zapt sıfatlarına sahip değil de diğeri sahip ise ve hadiste, hadisin senedinde isimleri yine örnek verelim. Ahmet bin Muhammed ismindeki bu ravi, hadiste bu, bu ravi var ise işte bu ravinin fiqa yani güvenilir olan, adalet ve zapt sıfatlarına sahip olan Ahmet bin Muhammed mi yoksa zayıf olan yani adalet ve zapt sıfatlarına sahip olmayan Ahmet bin Muhammed mi olduğunu tespit etmek öyle her baba yiğidin harcı değil kardeşler. Çünkü bunların bırakın isimlerini ve baba isimlerini künyeleri de aynı mesela. Yaşadıkları belde de aynı. İşte bunun tespiti bu ilme Ömürlerini vermiş hadis hafızlarının e, tespit edebildiği ve çok nadir bu e, liyakat, liyakate sahip alimlerin varlığı da çok azdır. Herkesin harcı değildir. Velhasıl fazla uzatmaya da lüzum yok. Evet kardeşler, beş şart dedik. Hadis'in sıhhat şartları. Bir diğer sayfaya geçtik. Bunu kitabımız bir örnek üzerinden açıklamaya çalışmış kardeşler. Bu örneğe vaktimiz bayağı kısıtlandı. Değinmek istiyordum aslında. Ama siz zaten tekrar etmenizi istiyorum bu konuyu dersimizden sonra herhangi bir gün. Bu örneği de üzerinde düşünün inşallah. Bir hadis üzerinde bu beş şartın nasıl teşekkür ettiğini. Ve o hadisin bu sebeple sahih bir hadis ismini aldığını bir örnekle göstermiş, görmüş olursunuz. Değerli kardeşler, bir diğer başlığımız sahih hadisin hükmü. Sahih hadis ile amel etmek tüm alimlerin icma'ı ile vaciptir kardeşler. Böylesi bir hadis şer'i delillerden olup hiçbir Müslümanın böylesi bir hadis ile amel etmeyi terk etmesi caiz değildir. Şimdi akıllarımıza elbette birçok sorular gelecek. Biz dersimizin başında ifade etmiştik. Hanefi mezhebinin usul anlayışı ile ehli hadisin usul anlayışı arasında bazı farklılıklar vardır kardeşler. Diğer itikadi mezheplerin zaten hadise bakışlarını yine kısaca durmaya çalışmıştık. Diğer itikadi mezheplerin hadise bakışları zaten daha farklıdır. Birçoğu zaten usulle alakası yoktur. Ama Hanefi mezhebi ile Ehli Hadis arasında usul farklılığı olduğu için, yani Hanefi mezhebi şu hadisler neden amel etmiyor diye sorgulamaya kalkışmak boşuna olur arkadaşlar Çünkü onlara göre, Hanefi alimlere göre, Allah hepsinden razı olsun, o hadisten kendi sıhhat şartlarına göre daha sahih bir hadis vardır. Bu yüzden bu sahih hadisle amel etmemiş, kendilerince daha sahih olan hadisle amel etmeyi uygun görmüşlerdir ve mezheplerinin eee fıkhına bu şeyi yerleştirmişlerdir. Yani bu sorular aklınızda çoğalabilir. Bunlara çok fazla almamıza gerek yok. Biz ehli hadise göre dersimizi devam ettirme gayretindeyiz. Usulümüz onların usulü. Dersimizi işlerken en azından. Ehli hadise göre kardeşler, birçok konuda diyelim yine bir hadis sahih hükmü verilmiş ise o hadisle amel etmek vacip. Mütevatır hükmü verilmişse zaten hepsine göre vaciptir. Bu da ayrıca e, tekrar etmekte fayda olan bir husus. Bir diğer başlığa geçelim kardeşler. هذا hadisin sahihun Yani bu sahih bir hadistir. Veya işte bu sahih olmayan bir hadistir. Sözlerinden ne kastedildi diye bir başlık atılmış. Bu sahih bir hadistir derken kardeşler, alimler az önce zikrettiğimiz beş şartın o hadiste, o rivayette taalluk ettiğini, gerçekleştiğini ifade etmek istemişlerdir. Yani bu hadis sahihtir dendiğinde bu beş şartın hepsi tam olarak bu rivayette mevcuttur demektir. Bu sahih olmayan bir hadistir ifadesi de bunun tam tersi bu sanılan beş sayılan beş şarttan birinde dahi bir eksiklik olsa o hadis sahih olmayan bir hadistir. Ama bu sahih olmayan bir hadistir ifadesinde şöyle bir incelik var kardeşler. Bu sahih olmayan bir hadistir diye bir şeyle karşılaşırsak bir cümleyle karşılaşırsak bu illa bu zayıf bir hadistir anlamına gelmez kardeşler. Yani bir hasen hadis içinde pekala bu ifadenin kullanıldığı vakidir. Yani bu sahih olmayan bir hadistir. Sözü geçti diye o hadisi hemen reddetmek mümkün değil. Yine araştırması gerekmekte. Bir başka başlık kardeşler. Bir isnat hakkında kesin olarak en sahih isnat budur denilebilir mi? Yani es-sahhul es kavramı, ıstırahı bunun için de kullanılır kardeşler. Es-sahhul en sahih isnat demektir. Peki, es-sahhul es denilebilir mi bir rivayet için, bir senet için? Bu içtihadi bir mesele kardeşler. Yani bunu değinmesek de olur. Daha böyle teorik bir mesele, bizim için çok önemli bir mesele değil. Merak eden şöyle bir göz gezdirebilir. Alimlerin içtihadına kalmış bir meseledir. Her alimin kendine göre bir sahih isnadı olabilir. Az önce dediğimiz gibi mesela Hanefilere göre bazı isnatlar var ki onlara göre daha sahih. İşte Buhari'nin Buhari'ye göre en sahih isnat daha başkadır. Bunun gibi bu iştihadi bir meseledir. Çok bizim için en azından çok önemli değil için. Sadece sahih hadisler için ilk tasnif edilen eserler. Bunlara eserlerimize, Etabımıza başlamadan önce Kütüb-i Sitte eserlerini, daha doğrusu kütüb Tis'a eserlerini tanıttığımız derslerimizde değinmiştik kardeşler, malumunuz. Tekrar kısaca üzerinden geçmekte elbette fayda var. Kardeşler, sadece sahih hadisleri toplama iddiası ile ortaya çıkan ilk eser Buhari'nin sahihidir. İkinci eser öğrencisi Müslimin, rahmetullahi aleyhime, yine Sahih adlı eseridir. Camius Sahih. Bu iki eser kardeşler Kur'an'dan sonra en güvenilir iki eser olarak kabul edilmiş alimlerce ve bizlerce. Neden en güvenilir, kabul edilmiş? Çünkü Buhari ve Müslümin hadis alma şartları yani sahih hadis kıstasları kardeşler tüm alimlerin icma'ı ile bu tüm alimlere ehl-ü sünne vel dahildir kardeşler. Şi dahil değildir. Bunu tekrar etmekte tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Yoksa Kur'an'ın dahi sahih olduğu üzerinde bir icmadan bahsetmek mümkün değil kardeşler. Yani icma mümkün olmaz. Bütün grupları bir arada düşünecek olup da hepsinin ittifak ettiği bir mesele sanıyorum ki bir veya iki meseledir. Kur'an üzerinde dahi bir icma hasıl olmamıştır kardeşler. Çünkü Şia'nın cumhuru Rafiziler, İmamiye Şiası, Caferiler dediğimiz fırkası ki zaten Şia denince ilk başta bunlar gelir akla Kur'an'ın tahrif edildiğine, değişime uğradığına, uğratıldığına sahabeler tarafından değişime uğratıldığına, içinden bazı ayetlerin çıkarıldığına inanıyorlar kardeşler ve gerçek Kur'an'ın kayıp imamları yanında olduğuna ve zamanı geldiğinde ortaya çıkacağına ve bu Kur'an'ı da, bu Mustafa'ı da ortaya çıkaracağına iman ediyorlar. Buna iman etmeyini de Müslüman görmüyorlar zaten. Velhasıl icma bu şekilde bir icmadır kardeşler. Ehl-ü ve vel cema'i alimlerinin ile, icma ile Buhari ve Müslümin hadis alma şartları Gerçekten sahih hadisin şartlarıdır Bu sebeple Buhari ve Müslümin'deki hadisler %99.9'u sahihtir kardeşler O yüzden 0.01'i neden verdim? Allah'ın kitabından Hani İmam Şafii'nin bir sözü var Allah Subhanahu ve Taala bir kitabından başkasını Eksiksiz böyle tas tamam olmasını Murat etmemiştir İmam Şafii'nin bu sözü Üzerine böyle bir Ayrıntıyı Yapmakta fayda var Kardeşler Şu an nasıl kardeşim Devam edelim İnşallah iyidir Evet kardeşler, Buhari ve Müslim iki hadis musannefi. Musannefi. Musannef, hadis eserinin adıdır kardeşler. Musannef, tasnif eden, kişiye verilen addır. Hani ilk dersimizde görmüştük, müsnet ve müsned gibi. Musannef ve musannef. Değerli kardeşler, kısaca birkaç cümleyle tekrar edelim bu yaklaşık 70 bin küsür bu rakamları böyle 7236 rivayet vardır şeklinde aklımızda tutmamıza gerek yok 7000 küsür diye tutalım kardeşler yeterli tekrarları ile birlikte 7000 küsür rivayet vardır tekrarları çıkardığımızda 4000 küsür kalır bunu bu şekilde Müslimde ise yine tekrarları çıktığında 4000 küsür hadis ihtiva eder. Buhari rahmetullahi aleyh sahihini 600 bin hadis içerisinden seçtikleriyle oluşturmuştur. Kendi beyanıyla. Bunu tekrar etmekte çünkü çok önemli bir konu kardeşler. Birçok insanlar önüne çıkıp hadisi anlatan birçok hocamızda dahi şu bu ayrıntıya değindiklerine şahit olmadım. O yüzden her seferinde, her yazımda, her yeri geldikçe bunu tekrar etmekte fayda görüyorum. Çünkü hadise saldırı düzenleyenlerin sürekli önümüze temcit pilavı gibi getirdikleri cehaletlerini aslında ortaya vuran meselelerden biridir bu. Buhari bile 600 bin hadis arasından 4 binini almış sadece eserine. %99'unu Güvenilir bulmak gibi. İşte Mustafa İslamoğlu gibilerin çalışmamı okudunuz mu bilmiyorum. Orada da değindim. Mustafa İslamoğlu gibilerin bir şey kaynağından yani Resulullah'tan 4 bin, 5 bin, 6 bin gibi rakamlarla çıkar da 500 bin, 600 bin 1 milyonlara nasıl çıkar diyerek taze beyinleri, taze dimalları hadisler hakkında şek ve şüphe yağmurlarını tutmaları bunların sadece cehaletlerini ortaya koyan bir vesikadır Kardeler buna geçen derslerimizde değinmiştik. ne demiştik mu böyle yüksek rakam vermeleri 5000.000 hadis demeleri 1 milyon hadis demeleri, 1 milyon veya 500 bin 600 bin Söz, rivayet, cümle demek değildir kardeşler. Misal verelim. Az önceki cümleden devam ederek. Şu masanın üstündeki bardak gridir. Şeklindeki bir rivayet, muhaddisler için bir hadistir. Kim aracılığıyla gelmişti bu? Ahmet Mehmet aracılığıyla gelmiş olsun. İsimleri unuttum. Ahmet Mehmet'ten etmiş olsun bu rivayeti. Şu masa üzerindeki bardak gölgedir. Aynı rivayet kardeşler bakın. Bu da Hasan ve Hüseyin'den gelmiş olsun. Aynı cümleleri, aynı sözleri ihtiva etmesine rağmen muhaddislerin istidahında bu iki rivayet İki senet, iki ayrı hadistir kardeşler. Yani bir cümle de olsa bu iki hadis olarak karşılık bulmuştur. Bilmem anlatabiliyor muyum? İslamoğlu'nun dediği gibi biz de soralım. Bunu bir milyonlara çıkması nasıl mümkün olur? Bunun cevabı da çok kolay kardeşler. Bir söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin salavatı da yağcılıkla niteliyorlar. Biz de onların inadına olmasa da cimrilik yapmayalım. Çünkü Resulullah insanların en cimrisi adım anıldığında bana salavat getirmeyendir buyuruyor. Hasan bir hadiste. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından mübarek ağzından bir cümle çıkıyor kardeşler. O cümleyi Omer radıyallahu an işitiyor. O cümleyi mesela isimleri sadece örnek olması için veriyorum. Osman radıyallahu an işitiyor. O cümleyi Musaab bin Umay radıyallahu an işitiyor. Bunu genişletmek mümkün mü? Mümkün değil mi kardeşler? Biz sadece üçü işitsin. Ben yola çıkalım. Üçü işitti. Üçü başkalarına rivayet etti. Mesela diyelim ki Ömer radıyallahu an oğluna İbn Ömer'e radıyallahu anhuma'ya rivayet etti. Onunla birlikte başka bir raviye de rivayet etti. Başka bir sahabe veya tabiine rivayet etti. Bunun gibi Osman ve Mus'ab radıyallahu anhuma da başka sahabe ve tabiine rivayet ediyor bu çemberin nasıl genişlediğini ve bu çemberin ne kadar genişleyebileceğini umuyorum idrak edebiliyoruz kardeşler. Ömer radıyallahu anh'ın senedi bir hadistir. Osman radıyallahu anh'ın senedi bir hadistir. Musa radıyallahu anh'ın senedi bir hadistir kardeşler. Söz aynı söz. Bununla birlikte Ömer radıyallahu anh'dan 3 kişi rivayet etmişse Ömer radıyallahu anh'ın bu senet sayısı kaça çıkıyor? 3'e çıkıyor kardeşler. Onlar çocuklarına veya öğrencilerine rivayet ettiklerinde bakınız aynı söz fazla uzatmaya gerek yok. Daha sahabe asrında onlara çıkabiliyor. Tabi'in asrında binlere çıkabiliyor. Tabi'in asrında yüz binlere çıkabilir kardeşler. Sadece bir söz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylemediğine göre ve onun sözlerini her zaman bir kişi işitmediğine göre öyle zaman oluyordu ki yüz sahabe işitiyordu kardeşler. Öyle zaman oluyordu ki bir tabi'inden yüzlerce, binlerce rivayet eden öğrencisi oluyordu. Yani Belhas'ın hadisler hakkında 500-600 bin 1 milyon rakamlarının verilmesi aslında bu açıdan düşündüğümüzde çok mübalalı değil aslında az rakamlardır. İşte İslam olduğunun çarpıtmaya çalıştığı ya da akledemediği iki seçenek var. Ya çarpıtmaya çalışıyor bu hususu bildiği halde ya da akledemiyor, fehmedemiyor. akle akledemediği mesele bu kardeşler, bu kadar basit. İmamlarımız Ebu Davud Rahmetullahi Aleyh, sünan sahibi, evet, sahih hadis sayısını 4 bin, 5 bin, bin küsur oldukları, yani bu sayıyı en fazla çıkaran, en fazlaya çıkaran 8 bin, binlere çıkarıyor kardeşler. Fazlaya çıkmıyor bu rakam. 8 bin cümle ayrı cümlede veya 5000 bin ayrı cümlede Rasulullah zaten çok görülmemeli kardeşler. Her sözü çünkü not edilen, hafızalara nakşedilen bir dinin mübelliği olan, mübeyyine olan, bu dinin Allah'ın Rasulü ve Nebisi olan bir zattan ömrü boyunca beş bin, 6 bin sözün çıkması da zaten 10 bin 8000 sözlek rakamındaki sözlerin çıkması da zaten hiç e, şaşılacak bir durum değildir. Hatta az bile karşılanabilir. Velhasıl döndük dolaştık başa dönüyoruz. 500.000 600.000'le kastedilen bunlardır kardeşler. Senetlerdir. Hadis sayılarından sonra kardeşlerim her sayı hadisi eserlerini almışlar mıdır? Buhari ve Müslim'in böyle bir iddiası var mıdır? Yani bütün hadisleri topladım ben. Böyle bir iddiası ne Buhari'nin vardır ne Müslim'in vardır kardeşler. Buhari rahmetullahi aleyh eserinin isminde de zaten muhtasar diye geçer kardeşler. Hatırlayanlarımız vardır. Sınavda da sormuştuk. Eserinin isminde dahi bu bilgiyi bize aslında vermekte ama ayrıca kendi de uzunca şöyle demekte ki sahih olandan başkasını kitabıma almadım. Bıkkınlık verir endişesiyle, uzatıp da bıkkınlık verir endişesiyle de bütün sahih hadisleri eserime almış değilim. Yani birçokunu eserim dışında bıraktım. Bunu Buhari diyor. Öğrencisi Müslim'de buna benzer bir cümlesi mevcut. Yani bu iki alimin de iddiası evet hepsinin kendi şartlarına göre sahih oldukları iddiası var. Ama bütün sahih hadisleri toplama iddiaları yok kardeşler. Bir diğer başlığımıza geldik. Buhari ve Müslim'in camilerini almadıkları sahih hadisler çok mudur az mıdır? şeklinde bir soru sorulmuş. Başlığımızda oldukça çoktur kardeşler. Az değildir. Yani tekrarsız olarak bu iki kaynakta da, özür diliyorum. Bu iki kaynakta da 4000 küsur hadisin olduğunu düşünürsek sayı hadislerin sayısının 10 binlere çıkaran alimlerimiz vardır. 9000 bin 10 binlere çıkaran alimlerimiz vardır. 6000'e 7000'e bine çıkarsak dahi en az olarak yaklaşık bir 2000-3000 hadisin bu eserler dışında yer aldığını anlamış görmüş oluruz. Peki bu hadisleri nerede bulabiliriz diye bir soru başlatılmış arkadaşlar. Bunlara da yine sahih hadisleri toplama iddiasıyla yola çıkan İbn Huzeyme ve İbn Hibban diye iki alemimiz var. İbn Huzeyme İbn Hanbal'in hocası, bu alimlerimizin de sahih adlı eserleri var kardeşler. İbn Hanbal'in sahihi olarak geçer, anılır. İbn Huzeyme'nin sahihi Sahih'inde şöyle geçer diye. Yani bu iki alimin iddiası da yine sahih hadisleri toplamaktır. Bu iki alim haricinde kardeşler. Bir de İmam Hak, Hakim vardır. Ali Mustadirek isimli bir eseri vardır. Bu eserde kardeşler yine sahih hadisleri toplama iddiasıyla oluşturulmuş bir eser. Buhari ve Müslim'in şartlarına uyduğu halde onların eserlerini almadığı hadisleri toplama gayesi gütmüştür. İmam Hakim. Allah ona razı olsun. Ancak kardeşler, İmam Hakim, Hadiste bir tabir vardır. Tesahül. İşte İmam Hakim mütesahil davranmıştır der alimlerimiz, usul alimlerimiz. Yani, yani biraz gevşek. Tesahül. gevşeklik demek. Mütesahil davranmış, gevşek davranmış. Neden? Şimdi biraz geriye gidelim. Hani demiştik ya Burayı hatırımızda tutalım. İmam Hakim'e geldiğimizde bu örnek üzerinden İmam Hakim'le alakalı bir şey söyleyeceğiz. Ne demiştik? Tekrarlayalım. Birçoğumuz unutmuş olabilir. Tekrarlamakta fayda var. Orada verdiğimiz örnekte demiştik ki öyle raviler vardır ki, bu arada normal vaktimizi 10 dakika geçirdik. Haklarınızı helal edin kardeşlerim. Ben kaptırdım, gidiyorum. Şurayı bitirelim, bu hafta nihayete erdirelim inşallah. Orada demiştik ki, öyle raviler var ki, belli bir yaşlarına kadar adalet ve zapt sıfatlarına haizler. Bu konuda tenkit almış değiller. Alimler, abidler, muttakiler. Onların hadisleri alimlerce sahih kabul ediliyor. Kendileri de fiqa, yani güvenilir kabul ediliyor. Ama ömürlerinin sonlarına doğru ya da işte belli bir yaştan sonra mesela illa ömürlerinin sonlarına doğru olması gerekmiyor. Genç yaşta mesela kırklı yaşlarından sonra hafızalarıyla ilgili bir hastalık teyakkuz ediyor. Unutma gibi veya işte ileri yaşlarda bunaklık gibi. Bu gibi. Hastalıklar olmadan önceki rivayetleri kabul ediliyor. Bu hal onlarda oluştuktan sonraki rivayetleri kabul edilmiyor kardeşler. Bunun gibi bir alimin misal veriyorum, Şam'da yaptığı rivayetler kabul ediliyor, Basra'da yaptığı rivayetler kabul edilmiyor. Veya yine bir alimin Filanca hocasından yaptığı rivayetler kabul ediliyor, filanca yap hocasından yaptığı rivayetler kabul edilmiyor. Buna şartlı cerh tadil diyoruz. Örnekleri çok kardeşler. Yani cerh tadilin şarta bağlanması, her alemin her hadisi ile ihticaçta bulunulmuyor. İşte kardeşler İmam Hakim'in tesahülü de gevşekliği de burada en çok gün yüzüne çıkıyor i̇mam Hakim bakıyor ki Bukhari rahmetullahi aleyh bu ravi ile ihticacı etmiş, bu ravinin hadisini eserini almış, bu ravinin bütün rivayetlerini sahih olarak kabul ediyor. Bukhari bu Ravi'yi güvenilir kabul ettiyse iş bitmiştir diyor o ravinin bütün hadislerini sahih olarak kabul ediyor ve diyor ki işte bu Buhari'nin şartına göre sahihdir. Oysa ki öyle değil durum. Buhari rahmetullahi aleyh o ravinin her hadisini almamış. Falanca hocasından yaptığı rivayetleri almış. Mesela filanca hocasından yaptığı rivayetleri almamış. Veya Demem Buhari o raviyi çok iyi tanıyordur. Misal veriyorum. 60 yaşına kadar yaptığı rivayetleri kabul etmiş ama 60 yaşından sonra yaptığı rivayetleri kabul etmemiş. Bunun gibi işte İmam Hakim'in eserine gölge düşüren en büyük etken budur kardeşler. Son çalışmamızda okuyanlar var ise bunlara da değindik. Bu çalışma birçok yönden kardeşler. Allah'a sığınırım. Ancak İslamoğlu'na ye değil sadece. Birçok konuyu dipnotlarla yani birçok konuya değinmeye çalıştım. Zengin bir e, kaynak sunuyor. Okumanız faydanıza. Bu kadarını söyleyeyim. Fazlası e, yanlış anlaşılabilir. Rabbime sığınırım. Okumak faydanıza olacaktır inşallah. Birkaç aylık bir emek ürünü inşallah Faydalanırsınız diyelim. Bu konulara orada en özet şekliyle değinmeye çalıştık. Daha ayrıntısına girmiyorum kardeşlerim. Çalışmamızda ilgili bölümü okuyabilirsiniz. Ayrıntısını merak eden. İbni Habban rahmetullah aleyh yine bazı şeylerde gevşek olmakla itham edilmiştir kardeşler. İmam İbn Habbanın en büyük tesahülu sahih hadisleri toplama gayesiyle böyle bir eseri yazmasına rağmen Hasan hadisleri de eserine almasıyla itham edilmiş en çok kardeşler yani tesahül noktası budur İmam Hakim gibi ağır bir tenkit yoktur tesahül noktası budur ikisini aynı düşünmeyelim yani sen bir hadis şey bir eser kalem alıyorsun ve sahih hadisleri topladığını iddia ediyorsun ama Hasan hadisi de almışsın eserine bu şekilde tenkide uğramış. İbn Huzeyme rahmetullahi aleyh İbn Hıbban'ın hocası kardeşler hadiste daha sağlamdır, daha mutkîindir itkan sahibidir ve eseri Öğrencisinin eserinden daha tertipli ve sahih kabul edilmiştir. Elbette usul ilmi, hadis usulü bir tetkik ilmidir, bir tenkit ilmidir kardeşler. Hiçbir eserin veya hiçbir alimin tenkitten müstavni kaldığı, tenkitten uzak kaldığı düşünülemez. Buhari ve Müslim dahil. Çünkü bu ilim zaten başlı başına bir tenkit ilmi. Tenkit olmazsa bu ilim olmaz. İbni Huzeym'e de yine tenkitler gelmiştir kardeşler. Ancak çok elle tutulur. Yine İbni Habba'na geldiği gibi işte bazı Hasan hadisleri eserini almakla e, tenkit edilmiştir. Ama unutmamak gerekir ki o alimlerin tenkit eden alimlerin Hasan diyerek geliştirildikleri hadisler İbni Huzeymer'in şartlarına göre sahiptir. Bunu da unutmamak gerekiyor kardeşler. Bu açıdan düşündüğümüzde aslında tenkitlerin yersiz olduğu sonucunda da ulaşmamız mümkün. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Haklarınızı helal edin. Biraz gecikmeli başladık ve 15 dakika kadar da gecikmeli bitirdik. Haklarınızı helal etmenizi talep ediyorum, istiyorum. Rabbim faydasını evvela şahsıma, evvela bana, sonra da sizlere lütfetsin. Geceniz hayır olsun, mübarek olsun. Dualarınızda inşallah bu kardeşinizi de unutmayın. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum.